Tasavvuf, insan insanlığını bilmesi ve kendini bulmasıdır. Kalbini safa, temizliğe getirilmesidir. Yani Devrişlik de bu yola sülubur, bu yola girmektir. Ve bu işe merak etmektir ve bu yolda çalışmak. Devrişin manası iki manası var. Birisi Allah fıkarası, birisi kapı eşi, mütevazı kişi. Demek ki i̇nsanın hamil olduğu, insanın yüklendiği, insanda bulunan bir ilahi kudret var. Ha i̇şte insanın Kendindeki bu kudreti anlaması Ve Allah'a mensup olduğunu Bilmesi tasavvuftur Ve birçok tarifleri, Binlerce tarifi vardır tasavvuf Şeyh hasta üzerine doktor gibidir Nasıl ki Doktor hastalarını tedavi eder Onları sahada kavuşturursa Şeyh de aynı bir Hazik bilgili doktor gibi Bu ilahi yolu arayan kişilerin ne yapar? E onları taht terbiyesini, taht tedavisini alır. Ve onları bu şekilde tedavi ederek onlara bu maneviyatı öğretir ve tattırır.